Siz uyurken modern sabahlar da yer yerinden oynadı. kalp insanlar günaydın efendim. macera dolu bir gün başladı yine. Modern sabahlar radyonuzda. Tam vaktinde. Ayıptır söylemesi. Tam vakti dediğimiz şey normal vaktinin bir saat geçi ama her şeyin bir başlangıcı vardır. Başlangıcı var dediğim zaman içinde eski saatinde dönecek diye bir şey yok. Programın bir başlangıcı var saat olma kadar da devam edeceğiz. Pırıl pırıl bir gökyüzü. Altında da biz varız. Şık hareketler yaparsak dünyaya yakışırız. Hoş geldiniz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Adeta nezih bir aile diskosu gibi olan program Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler Fire Öünç ve Oktay Demirci gündemin sırtlayıp getirdiler stüdyoya. Hoş geldiniz efendim. Macerada ulusu sabahımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Good günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Nikal ettiysen bir saniye farklı. <gülüyor> Buna da <gülüyor> ayarladık. Aferin, Yok <gülüyor> ne kanon. Kanon tabi. Yaman, Yaman, Yaman kanon. kanon diye geçer. Hakikaten Türk muzikisinde de önemli yeri olacak diye düşünüyoruz. Erol Büyük burçtan sonra inşallah bizim de Oktay'da çok güzel tutturacağımız bir yeni döneme başlıyoruz. İnşallah, inşallah. İnşallah, evet Oktay inşallah. Evet, evet sevgili dinleyiciler <gülüyor> uzun bir ara verdiğimiz için bazı espriler sadece bir buçuk yıl değil, iki yıl. İki, iki, <gülüyor> iki buçuk yıllık çünkü neden? <gülüyor> hep eskilerden kullanıyoruz, hep eskilerden. tam bir klasik, buyurun efendim. Ee, buyurun, nasıl başlama Oktay? Yani böyle hani... Falanlı filanlı mı yoksa böyle yani, yavanlı dolanlı mı? Şimdi bugün nasıl istersek öyle başlayabiliriz. Çünkü şarjımız %100 abi. Aa, çok, güzel, çok güzel. Portatif çok güzel. bilgisayarımız yanımızda. Çok güzel. Ee, dinleyicilerimize e, muştulayalım. Buradan bize istediği her tweet atabilir dinleyicilerimiz. Bizi okumak. sabahlardır sözümüzü veriyoruz. Dün ben de baktım tweetlere. Tabii benim portatif bilgisayarım yok. Efektim, Maalesef benim de yok. Bilgisayar odasına girdim. Yani. Bilgisayar odasından çıktım daha doğrusu. Sen, sen onu yapabiliyorsun O da biliyor. Zaten <gülüyor> telefondan falan bakabilirsin. Tane telefondan o da bir. O da o da bir. Tabii, tabii tabii tabii ki. Tabii. Sevgili dinleyiciler teknoloji bölümümüz değil ama şunu da müjdeleyelim artık akıllı telefonlar sayesinde adeta her telefon bir portatif bilgisayar. <gülüyor> Çok güzel yorumlar var podcastleri bekleyenler var. bir. De. Evet ilk günden başlıyorum. yani her şeyde biriler ederim. olmuyor işte bir gün programa başladık bakalım podcastlar ne zaman Kısmet başlayacak kısmeti ne demişler Oktay eskilerden güzel bir deyim vardı men dakika dükkan mı fahir yok o değil Gelin Kısmeti. atabilmiş ee, Ya nasip demiş yani Bu hikayenin de... neresinde <gülüyor> kısmet geçiyor teşekkür ederim Bence ben, ben Dakka duka düşünün. daha iyiydi ben yani. da, Çalma evet. kapımı çalarlar kapı aynı Mesela Beyza Hanım demiş ki Dün sabah işim gücüm yokken modern sabahlar için Kalkıp uykusuz kaldım Allah da benimle Akınlanmadım mi? bugün de aynısını yaptım Diye bize e, ilk tweetini atmış Çok teşekkür ediyoruz ama Biraz da biz e, şöyle bir bakalım artık Gündemde neler var neler, Tabii neler oluyor Neler bitiyor okullar açıldı Okullar açılacak artık o gündemimizden çıktı bizim. 66 aylıklar başladı. başladılar. Cıvıl cıvıl çocuklar. Yani hep cıvıl cıvıl çocuklardan bahsediyoruz da bıyıklı bıyıklı çocuklar da okulları Sen daha yakıyla doldurdu. müşahede etme evet, ee, şansına sahipsin. Gitmedin mi Ali'nin okuluna? E gidiyoruz tabii. E gidiyoruz tabii. Bir ebeveyn olarak, Alıyoruz, bir vali biliyoruz. olarak. Çocuğun kafası çalışıyor, öğretmen hanım falan bunların hepsini yapıyoruz. Öğretmenleri ne diyor? Bu çocuk zaki diyorlar mı? Çok zeki diyorlar. Öğretmene Çok teslim seni. etme diye bir şey var mı ya? Var. Tabii imza Hala. karşılığı teslim ediyorsun. Hayır öyle bir şey eti senin kemiği benim yoksa kemiği sizin eti benim miydi? Yok ne etini veriyorsun ne? kemiğine. kemiğine ne demek o? sıyırtıp alıyorsun. Yani ya. mıncırma hakkı mı veriyorsun öğretmene? Yani bunu istediğin gibi kullan ama kemiği benimdir gibi. Hani sonuçta insanın temeli kemik ya. Etinden Hayır. enerjisinden istediğin gibi söyledi. faydalan. İnsanın, insanın temeli, temeli kemik değil mi? Doğru. Yani... Peki be bu, hakikaten bunun... Ki, eğitimden, enerjisinden, istediğin gibi faydalan ama sonra bana gönder geri. Hı. Sana satmıyorum, kiralıyorum, lease ediyorum gibi. Eşik yaklaşım Ata bu, bu söylediğiniz <gülüyor> her şey tartışmaya açık, değişik İç, yaklaşım İçim bulandı. Vallahi öyle içim öyle bulandı. verilmiyor değil mi artık öyle bir öğretmene şey yapma o tip bir yaklaşım yok yani. Seni öyle Şu mi an... vermişler doktor? E tabi bizim zamanımızda çoğu öğrenci öyle verilir okula. Kırk sını kişilik sınıfta herkes sırayla... Hocam et ve... <gülüyor> Ya o laf bir Hoş geldiniz. Seni öyle vermediler mi? anladığım Yok kadara. vermediler. E, benim çevremde çok fazla öyle de, teslim benim. edilen çocuk yani. Ne, Çocuklar ne? lütfen tartışmayın. Lütfen daha günden. Daha önce okuldan önce çıraklık görmüş kişiler. Ya o aslında biraz çıraklıkla alakalı. Evet çıraklıkta var o. Yoksa benim çıraklığa mi? mı öyle vermişlerdi beni de be ya? <Gülüyor> Fesoktay senin biliyorsun karanlık Şu geçmişinden bitmiş <Gülüyor> bir şey var. Şu anda kafam şey karıştı bak. Bir dakika. Neyse başladı 4 artı 4 artı 4 artı 4. Onlar, 4, o çocuklar sayesinde hepimiz uzaya gideceğiz ya. Çok 4'e 4'e 4'e 4'e Sayın Başbakanımızın bu yaklaşımını çok eleştirdiler. Ama, bir tek söylemesi zor diyorsun. Evet yani sadece bu 4'e 4. İnsan kaç tane 4 söyleyeceğini şaşırıyor. Bazı fikirler bir noktadan sonra insanın kafasına girmiyor çünkü. Sayın Başbakanımız bu noktada şey yaptı, devreye girdi bence. Müdahale ben de edin. artık hükümet yanlısı olduğumu bu sezon saklamamaya karar verdim. <gülüyor> <gülüyor> Türk incelendince zaten belli oluyordu. <gülüyor> Sayın Başbakanımızı desteklediğimi ben açık açık söylüyorum buradan. <gülüyor> Çünkü güce tapan bir adamdı. Bu her zaman belli. Ama o zaten belliydi ya. <gülüyor> evet sen ya yani, yani ilk ver. günden bir. Hatta <gülüyor> program biliyorsun 13 sene öncesinden sen o zamanlar diyordun. Bizim zamanlar. çok hoş bir şarkımız vardı <gülüyor> hatta. Tabii. tabii doğru. Ne ne konuşalım. <gülüyor> <say> <gülüyor> Öz, Özdemir şarkımız vardı. Delirseniz. Yani nelerliler onu bir geçmiş kayıtlara baksana belki bizi en birinci hale getirebilirler. Sayın başbakanımız da dinliyorsa. Vallahi yaşıştım. <gülüyor> Kusura bakma beyefendi. <gülüyor> Sen hükümet karşıtı olabilirsin. Bunlar bu da hep hükümetimiz ikratla çalışan adamlardan biri. İdeolojik abi. işte bu vahir. Tamam benimkisi tamamen ideolojik ya. İdeolojik, i̇deolojik. i̇deolojik gözüküyor. Mantığa lan. ne olacak ne bitecek diye. Adam bakıyor yani. Bak adam dediğim Ege. Ben bakıyorum bakıyor. hangi taraftan? Adam bakıyor. Bak hemen onun yalakası oluyorum. Adam yarın öbür gün kimin yalakası olacak tabiçe, belli. Hop başkasının yalakası olur bu Siz kadar sen ne? efendim neymiş? Do neymiş? Burada ne olmuş? Orada ne olmuş? Allah Allah Araçtır, nasıl olmuş bilmem neymiş. Cık. Yanlış. Oktay ne yapayım yani? İdeolojik, ideolojik. Ben... Kimin yalakası olsa acaba? ya? Bu, <gülüyor> ben tavsiye ederim hükümet yalakalarını. Yani, yani tabii ki sonuçta sizin de bir noktaya kadar özgür iradeniz var tabii ama. Tabii canım onu biliyorum. Nereye kadar? <gülüyor> Nereye kadar? Yani yarından sonraya kadar fikrim. Yani bu özgür var. irade falan değil de şey diye konuşmasını bekliyorum. Dingo'nun ağrımı burası ne özgür, ne ne kadar özgür irade. Bir tane Fenerbahçe'nin bir maçı olmuştu ya, kadınlar izlemişti sadece hatırlıyor evet. musunuz? Evet. Ondan sonra kadın kılığında erkek diye bütün gazetelere bir tane kadının fotoğrafını basmış. Tabii. Sonra onun kadın kılığındaki erkeğin gene kadın olduğu ortaya, ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkmıştı da özür dilenmişti. Sayın Başbakanımız çok üzülmüştü. Konu yeri gelmişken onu da ifade etti çocuk. Başka girme. yalakalığım kaçtıysa ben şey yapayım yani. Yok abi o ben seni zaten burada. sürekli dinleniyor o anlaşılır o şey yapma o tamam. kadar şey yapmana gerek yok erkek, sen endişe etme. Erkek sanırılan kadın erkek yüzlü kadın çıkmış adam yüzlü kadın dediğimiz teknik terim o muydu? Ee, ee, erkek yüzlü kadın. Erkek yüzlü mü adam yüzlü. Erkek adam yüzlü adam ya. yüzlü bizim orada öyle denir adam yüzlü kadın denir. Ee, Sema Hanım insan hakları mahkemesine başvurmuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Kimi dermiş? Dava falan açılmadı demiş dünyaya rezil oldum demiş. Ben demiş erkek sandılar Zaten demiş. gazeteler bir kere rezil etmişti. Dava açılmayınca bir de kendi kendime rezil ben ettim. Ben demiş de. hakkımı arıyorum efendim demiş. Hakkım derken? Erkek var maçta diye okla kadını göstermişlerdi. Ya abi. evet ama çok şey değil miydi, ben de ilk görüştü. İnsan tabii ki o anda bir göz yanılgısıyla ben de açık söylemek gerekirse maşallah dedim. Baba Yiğit'le birisi falan diye şey yapıyordum ama hiç alakası yok. Alex hayranıyım demiş aynı zamanda. Alex gitti mi kaldı mı ne oldu? Alex'in heykeli, heykeli dikildi değil mi? Nereye diktiler? Ülkesine mi diktiler buraya mı diktiler? Buraya diktiler canım ülkesine niye diksinler Alex'i? Burada nereye diktiler? Burada bizim sokağa diktiler bir de. Nereye dikecekler bu Fener İstanbul'da? Tuğuz Caddesi bu. biliyor musun? Hı -hı. Tam oradan aşağıdan yukarıya doğru bez dönerken hemen sağ tarafta abi. Yeşil bir, bir bina var, var onun altında. Onun altında çok güzel Alex heykeli var diyorlar. <gülüyor> görmedim <gülüyor> nereye <gitti. gülüyor> Alex heykelin mi? Hiç görmedim yani. <gülüyor> Valla bakın. Heykel zaten biraz korkunç olmuş. Hiç şey gibi değil. Şirkindir canım. Alex de güzel bir adam değil şimdi. Ya hayır Alex İyi, nasıl... futbolcu falan çok etkileyici taraftar seviyor da öyle bir baktığında Allah diyeceğin adam değil. Öyle adamın heykeli de Vallahi diyen diyor. Kendisi daha aleci oluyor. Ege'cim yani şimdi. Niye ya canım çok seveni var. Çok seveni yani. var. Severler canım. Hayır karışmaz mı diye nasıl Mesela sayın başbakanımızı seviyorsun. O ayrı bir gönülden sevgi. İşte, tamam aynı. Bir aynı adam... sevgi ayrı canım, ne Deprem Depremde deysek şeyi bulan bir ya. yaşıyorsun. Bir hani adam şey. sevmişiz o sensin usta diye şiirini yazdım. <gülüyor> Onu ezberleyelim. Bundan sonra program açılışlarında okusak mı her gün? Onu bir kişi ezberlesin. Evet belki. ya onu sen ben de ezberle. Yavaş yavaş biz de öğreniriz. <gülüyor> bir adam sevmişiz. O sensin usta ile başlayalım. Bence Ali. Sen de iyi şiir okuyorsun falan diye belki. <gülüyor> sen güzel şiir okur muydun? Ben mi? <gülüyor> Bağırıyorum. Peki işte. şu anda ezberde herhangi bir şiirin var mı? Ezberde şiirim elbette var. Bir adam sevmişiz. O sensin usta. Yalnız çok çok yolun çok uzunlu gibi biliyorsun değil mi? Çünkü sezorinde gezegen mi? Mehmet var. Biliyorsun evet, değil mi? radyo dünyası, Daha önde olan bir adam oldun diyor. Yani o yani. artık başka bir alana da geçmiş sayılabilir ama yani o mesela bir kaset istediği zaman Sayın Başbakan ondan ister. Yabancı müziği de benden istesin diyor. Benim öyle bir gayretim var. E, şu anda Gezegen Mehmet... E, Komple... Lakaplı Mehmet Bey. <gülüyor> yani o, orada çektiriyordur o. Gezegen Bey mi demek lazım <gülüyor> Mehmet Bey <bilmiyorum> <gülüyor> Gezegen Bey deyince de bir şey oluyor. Gezegen Mehmet, lakaplı Mehmet Bey. Yani o şey yapıyordur çektiriyordur yabancı Türkçe karışık peki kültür bakanı şey demiş arabasında da korsan müzik dinleyenin ensesindeyim demiş ben nasıl sayın başbakanımıza karışık kaset yapacağım Canım sayın ki... başbakanımıza size bu karışık CD'yi hazırlamak için hapisleri göz önüne aldım öyle mi diyeceğim tabii. Aa, evet hemen o şeyle çıkar yani bir şeyler hallolur ne olacak yasa masa o kadar sıkıntı olmasa sen tabii güzel tabii. bir kaset yapmaya bak Güzel kaset olduktan sonra bir şekilde... Sıkıntı olmaz abi. Gene ekilse davamı erteler Sayın Başbakanımız. Böyle beş dosya gelmedi falan filan diye. Arada yeni yeni CD'lerle falan ben idare ederim. Bir şekil çalışmaya başla Ege. Hep yatıyorsun. vallahi bütün yaz boyunca yattın. Doğru, Kaç bak, tane ya. karışık kaset yapabilirdin düşün. Ben hesabını sana bırakıyorum. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Yani sadece Sayın Başbakanımızın değil Türkiye'nin de ihtiyacı vardı. Slow Mix. <gülüyor> Slonbix 1. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesini biliyorsunuz. biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Vücudunda e, bir kene görmüş adam. Hı hı. Bir tanesi Vural Bey. Parancelisinde 38. <gülüyor> ah, çok güzel, ha, güzel. Öyle deme kene hiç fark edilmeden şey. Sizin vücudunuzda hiç kene çıkmadı mı ya? Çıkmadı bende. Valla bir bu... <gülüyor> Kırım. Benim ben kent hayatını terteklediğimizi yaşamadığımız anılar köşesine mi başladık ya daha ikinci günden. Nasıl Benim videomda hiç kene çıkmadı. Hayır ne video? bir Ol. anınızı. <gülüyor> Maalesef kene ile ilgili bir anım yok ama uzun uzun olmayan şeyi anlatabilirim. Hiç çıkmadı. Yo bende kaç tane çıktı da. O zaman sen anlat. Madem, <gülüyor> madem öyle ben anlatırız. <gülüyor> kaç tane çıktı? <gülüyor> Önce biliyor musunuz? Sayın başbakanımız bunu duysa çok güler. Bu espri. Evet. <Değil> <gülüyor> Bir keresinde şuram da çıkmıştı. Gerçekten. Ona öncesi de ben zannetmiştim. Oha dedim. Bana e bak. Amba büyümüş falan. Hiç de oracıklarımda ben yoktur. Çünkü vücudumu en ince noktasına kadar gayet iyi biliyorum. Santim santim. Santim Biz centim. de biliriz. Hayır bir noktasına <gülüyor> kadar. Pek çok kişinin bildiği de ben miyim? <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, ne oldu ya? Bir anda bir böyle bir şey. Dinliyoruz abi. Kene Hanım'ı dinliyoruz. Kene Hanım. Onu hiç o kadar şey olmaz ya. Problem olmaz bizim Vallahi, zamanımızda keneler. Vural Bey'e e, problem olmuş. Vural e, Keskender 38. E, sırtında bir acı fark anısı, ederek. Pardon özür dilerim. Ben müziğe falan bakıyordum da. Fahir'in anısı nasıl bitti? Teşekkür ederim. <gülüyor> Üstünde kene vardı. Onu biz Arthur çıkartırdık. eskiden Sıkıntı, yani şöyle olmaz, şey, sıkıntı olmaz abi diye çıkarırdık ya. Keşke yani. ben de anlasaydım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olduğunu bilseydim. Yaşanmış gibi mi? Ya. Bayağı. Odan sabahlar. Radyo Otel'siz Moder sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.35 oldu saatimiz. Salı sabahında buyursunlar efendim. Ni gelmişti adamın başı Oktay? Ha evet o kendili adam. Ya merak ediyorsunuz bağlı. ya yoksa Yemin yani ediyorum merak çok et. Çok kibarlığınızdan mı soruyorsunuz? Çok kibar oturunca ilk aklıma gelen şey oldu. Nefes hep dinleyicilerimiz aradı. Ne oldu o adam? Ne yani? oldu o adam ne oldu Twitter ya. Twitter'da yıkılmış. Yani. Ne oldu ne oldu o adama? Vural Bey bir kere o adam değil Vural Bey lütfen Vural özür Bey. Ee, Vural Keskender. Parantez içinde kaçtı? 54. 38. Bravo Ege. <gülüyor> Fahir maalesef. Allah benim belamı versin. Evet. Bir e program yapacaksan Fahir her şeyini dikkatlice dinleyeceksin. Programın başında duracaksın. Bakın yine giremiyoruz konuya. Yani bakın. Bakınız. Ee, Eliyle şöyle müdahale etmiş. Sırtında bir acı fark etmiş. <gülüyor> Demiş. Bu ne oldu ya? Bunu, et, et beni galiba. Genzim et beni çektirmiş. <gülüyor> o <gülüyor> Ondan sonra ne bu falan demiş. Bir ne insanın ne? bedeninde bulabileceği en çirkin şey et beni galiba. Ya öyle deme mi Sizin ben... var mı et beni? Al bak buralı, buracıklarımda. Göstermene gelip benim de oracıklarımda bir yerde var. Benim hiç yok. Bu anımdan hiç, bahsedeyim <gülüyor> Uzun uzun falan, bu anımdan bahsedeyim mi? Boşa yaşanmış bir hayat. Ne bir kene, <gülüyor> ne bir et beni. Yani. Et beni de aslında ben değil yani. Başka bir şey olmaz. İnsana lazım et beni. beni şey gibi, kuzgunun yavrusu gibi görünür ya insana iğrenç bir şeydir yani. <gülüyor> Bazıları çok haşmetli oluyor ya onlar bir şey yapıyor yani. Et beni o, mi? Etbeninin haşmetlisi de yaman olur derler. Yani evet. insanın Sanki o... <gülüyor> o bağımsız bir şey... bağımsızlığı ilan etmiş gibi geliyor. Ben orada. yani buradan şey... başka vücut yapayım. <gülüyor> ya yani ben buradan bir şey yaparım ki diye adam oradan takılıyor gibi geliyor bana. C diye böyle bir... Bir milyon yılımız olsa ben güzel evrilirim abi. Sen şimdi rahatsız oluyorsun ama falan diye. Ha, sen öyle evrilme evrilme evril. konuş Aa, bakalım. sayın başbakanımız ona... <gülüyor> daha çok özür diliyorum. Allah kahretsin. <gülüyor> ağzı, ağzını yıka hemen git sen. Selamın kavlende hemen. Selamun kavlende zaten o da döner dolaşır sana gelir. Demokrasi falan desek olur mu acaba? Demokrasi. ne yapıyorsun <gülüyor> Egesel... Etmeni mi arıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Etmeni mi arıyorum? Buralardaydı ama benim aldakiler. Nasıl bu? Araba nasıl ya? <gülüyor> ha işte burada et buluyorsunuz. Hadi gözün aydın. Adam etmenin yerini biliyor e, etmenimi ya. Etmenimi kendim aldım. Bundan bir hafta sonra anlatılacak canlı bir anıya şahit olduğunu sevgili mi? <gülüyor> bir, <gülüyor> bir sabah etmenimi kaybetmiştim. Öbür kolumun altında bulundum. Eline gelen böceğin kene olduğunu görmüş sonra. E demiş bu et beni değil demiş. <gülüyor> aynen aynen ben de bunları söylemiştim. Bak yemin ediyorum sana. Kene demiş. Ondan sonra keneyi çıkar çıkarmışlar Çıkarttı bir arkadaşı yardımıyla. Bir pardon. Et beni şey kene mi çıktı? Kene zannettiği şey et beni mi çıktı? Bence e ikisi Etman... de gelmiştir Fahir'in başına. Yani onlar iki ayrı hadise. Onları ayrı Hem bedeniyle ayrı. barışık olması fairin. Hem de anıları güvetli bir insan <gülüyor> olduğu için. Yok ya et beni zannettim. Sonra da korktum. Et beni mi kopardım diye. Attık diye attı mı böyle? ...diye attı o kendini alıp diye bırakır zaten. Fıkıntı olmadı yani. Ya yani hiç fıkıntı olmadı abi lıp diye attı o kendini. Etmenin en korkunç tarafı... Kopmasın. ...etmeni kopunca bir ölersin gibi bir şey var Ya işte mi? o işte psikolojik... ...televizyona su damlarsa patlar şey var ya... Evet, ...ya da toplu batarsa yürür gibi... Onu bilmiyorum, böyle bazıları ben... misina ile böyle diye keseceksin falan diyorlar. Bazıları dokunursan ölersin diye. Bugüne kadar pek çok kişi öldüğünü gördüm. Ben hiçbirinin et beni diye bir şeyden bilmiyorum. O bizim bilmiyor şey, bilmediğimiz istatistiklere geçmeyen neler var Oktay? Uzman dinleyicimiz varsa et beni konusunda rahatsız edecek bizi. Uzman dediğin doktor tipi olursa doktor... veya dermatoloji konusunda biraz daha. Veya anlısı olan. <gülüyor> anısı olan da olabilir. <gülüyor> Tabii ki o da <gülüyor> illa bir uzmanlık alanı değil ama bir anlısı olan. Evet. Yani et beni nedir ne değildir. Neyse et beni değilmiş. Şimdi telefonu Sonumuz gelinceye kadar şunu bir şey yapalım. Onu ver. Oktay Allah aşkına Keneyi oldu. çıkarmış keneyi de hastaneye mi götürmek gerekiyor? Mesela doktora götürüyorsun. Tabii doktora götürüyorsun hemen. Benden, benden bu çıktı diye ona göre sana ilaç Köpek verecek. Köpek de kene aynı o zaman değil mi ya? Köpeği ısırınca da köpeği götürüyorsun. Köpeği ya da kediyi şey yapman Size kaniş mı? ısırmış kaniş diyor mesela. Keneyi e, kaybolmasın diye sakıza yapıştırmış Vural Bey. O panik aldın da herhalde. Ya ne o anda ağzında sakız varmış. Ya da herkes sigara kullanacak değil şimdi Se, Jelatinle şey koyar götürürdün yani. Ben jelatinle koyarım. Adam sigara Sigara kullanmıyorsa... dedi. ha sigara kullanmayı teşvik edici bir lafta. Git ağzını yıka hemen. Sadece jelatini için taşıyordur belki abi. Çünkü, Çünkü jelatinin için. Ya milletden... Sayın başbakan da mesela sadece başkalarından topladığı sigara paketleri koleksiyon ya. yapıyor. <gülüyor> koleksiyon yapıyor. Şey yapıyor ben yani. bizim Fahir'in attığı paketi aldım. Sayın başbakanımızın izinden gitmek için. Günaydın efendim. <gülüyor> Maalesef. Maalesef ya. Keneyi kaybolmaması için sakıza yapıştırmış. Bu noktada işte anı, anısı farklı bir noktaya geçti Vural Bey. Sonra da keneyi... Gazeteden başını kaldırmadın da parmak kaldırdım, göremiyorsun. <gülüyor> Buyurun Ege Bey. Hangi noktaya geçti teşekkür ederim. Keneyi sakıza yapıştırmasıyla ayrılıyor. Hem Fahir'den hem Oktay'dan ve herkesten <gülüyor> çizgi dışı bir adam Evet. aynen öyle sonra kavanoza koymuşlar lan kavanoz varsa niye o zaman sakıza koyuyor doktorlar doktorlarda ha. kavanoz var ne doktorlarda ne kavanozu var salça <gülüyor> atmıyor doktorlar hastanede vardır abi kavanoz Tabii ya, ya. Hak, doğru ya Hizmet. mesela bazen Şeyden. küçük kabahatimiz yaptığımız şeyler oluyor ya. orada veriyorlar ya kap veriyorlar ama o kap o kapalı mı o şey açık ok. açık <gülüyor> ben kapalı kullanıyorum daha sağlıklı bir de o şeyler var güzel bir marka var hiç bozmuyor içindekini <gülüyor> He. Ha plastik olan. Ha diyemedim. İlk de mi? Ben biliyorum da. Ben de ben biliyorum de da. Milyon dolarlı olursun. Ha evet ya. <gülüyor> Dünkü şeylerden sonra. Hemen bayilik vereceklermiş bizi. Sonra kan hali yapılmış. Kanta. Kenne. Önce. E... Önce adama. <gülüyor> sonra burada <gülüyor> ya. Sonra Kenya. Ondan sonra herhangi bir olumsuzlar rastlanmamış. Bu anının böyle <gülüyor> bitmiş şey olduğuna inanamıyorum o kadar. Nasıl çıkıyoruz gazeteye ben bununla? <gülüyor> Elinde bir sakız, onun içinde de bir kene. İçinde geçen bir... Ben de sakızın içine bir sürü şey vele, vele, koyarım. Vele şey. vele vele vele vele yapan bir kene yani. O o zaman da. benim muz hikayemle ben yarın bütün gazetelerdeyim. Muz mu? Ha yarın muz yedim oraya jelatin koydum hiç kararmadım. Yarın bütün gazetelerde bunu okuyacaksınız. Bu hikayeden daha heyecanlı. Çünkü herkesin kene başına gelmez ama herkes, herkes. Bir kötü bir muz yiyor. Sayın Ama Murat Bey'in şey farklılığı vardı yani. Kenemi, Etmeni mi falan orada bir gerilim var. Mesela Vay Etmeni yani. de çıkabilirdi. Ya Etmeni çıksaydı? Etmeni çıksa. O zaman çıksaydı. yazı dizisi olurdu. Ya şu Etmeni'ne bir şey yok mu? Bir çözüm yok mu ya? Etmeni kopması Good morning. Merhaba. Uhu. Günaydın. Etmeni kopması. Bak abim olsaydı hemen arardı o... Sürekli et beni toplamak istiyor insanların üstünden. Onu alalım, onu alalım, onu da alalım. 3-4 tane onları hemen halledelim. Hadi ya. Her gördüğünde. Kolay mı alması? Herhalde kolay. Bir misineye bakıyor senin dediğine göre. <gülüyor> Hiç et beni konusunda uzman dinleyicimiz yok. Tam tamam o yok, zaman daha yeterli. Şu anda başka radyoları et beni konusunda bilgilendiriyorlar hepsi. Ha, tamam. Buyurun Fahri hadi bir şeyde. Amerika New York o zaman sizin en güzel. Orhan Gazi'den ben e, nerelere götüreyim sizi. Amerika New York'ta bulunan. E, Direkt uçtu. E, Bu bir rekabet değil. Bir, a, güzel, a, tamam. hay, hay. Havalı yerlerden bahsedeceğim ben. E, New York'ta bulunan Hollywood yıldızlarının uğrak yeri e, standart otel. New York'ta olduğu için rahatlıkla burada reklamını yapabiliyoruz buradan. Standart otelin geçenler binanın en üst katında bakmaktan sokakta yürüyemez hale geldiler. Artık buramıza kadar geldi dediler. Neden? Çünkü otelin en üst katındaki bara gelen müşteriler dışarıdan göründüklerinden habersiz manzaralı tuvaletleri kullanıyorlar. Ondan sonra tabii insan... Kim yıkan. görmüş ya New York'ta da öyle bir şey kafasına Her taraf cam, herkes çatır çatır çok affedersin ihtiyacını gideriyor. Otelin karşısındaki parkta gezen turistler de büyük bir zevkle bu ölümsüz anları fotoğraflıyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Bey hoş geldiniz yayınımıza, ne yapıyorsunuz? İyi, vallahi daha demin koptum, düştüm, bağlanamadım. Canı sağ olsun Alişan, ne olacak? Herin Senin de bir anın var, demek <gülüyor> <gülüyor> Neredesin şu anda Alişan? Ben şu anda garaja gibi çözüreyim. Aha, uyumaya geçiyor adam. Çünkü geçen <gülüyor> senelerden hatırladığımız kadarıyla otoparklarda uyuduğunu biliyoruz Alişan'ın arabanın içinde. Zor bir hayat, hakikaten zor bir, bir hayat. Gece çalışıyor çünkü. Peki Alişan yani. Bey, etmenin konusunda bir anınız veya bir bilginiz var mı? Var var. Ya bende ben çok var. Artık neden bilmiyorum Karaciğer'le ilgili bir şey mi ama... Kısmetli olur ee... derler Alişan Bey. <gülüyor> Parmağında <gülüyor> Vallahi... varsa yemeğin güzel olacak. Ayağında varsa çok gezeceksin. Var, her yerimde var benim. O zaman bölgelerimizi çeşit çeşit şey yapalım yani. Gelirse... Ne yapıyorsunuz Alişan Bey? Bir... Hem telefonda konuşup insan park eder mi? Yok tamam şey ya benim etmenin şeyde vardı. Ee, bu... E... soruyu Anak yanlış kolumu... anladınız. Nerenizde etmeni var? <gülüyor> Anlı. Bu bir yarışma programı tabii ki. En güzel yerinde etmeni olan kazanacak. Ya ama en heyecanlı yerinde kestiniz adını. Tamam, Neresinde? Var? Ben hiç sormamış <gülüyor> olmamıza rağmen merak ettim şu anda. <gülüyor> Gövdemin sol tarafında, kolumun alt kısmında kalıyor ama kolumda değil. Yani bu gövdem gövdem tarafında. Gövdenize yakın. Biraz. Aa aynı yerde. Sağ kol mu, sol kol mu? Sol kol. Aa o zaman biz sizde etmeni kardeşiyiz. Aa, gerçekten mi? Tabii. Etmenlerimizi dokuşturalım. Ya. ya bize öyle bir şey oldu. <gülüyor> bir gün banyodayken pıt diye düştü. Belli bir büyüklüğe ulaşınca. Hadi canım. E Bey evet. bağımsızlığını ilan etti. 18 yaşına gelmiş her birey gibi. <gülüyor> Almanya'da etmenleri öyledir. Hemen <gülüyor> <gülüyor> ayrılırlar 18 yaşına gelince. E? Ondan sonra tekrar aynısı bir daha çıktı. Aynısı değildir o ya düşmüş ha. öteki. Yani aynı etbene bir kere çıkmazdı. Ama şey yani hani aynı yerde çıktı. Ne tip deyimler varmış dilimiz vallahi. Neymiş deyim? Evet. Yani aynı yerden yerde ikinci etbeni çıkmaz derler orada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu anda sık sık banyoya giriyorsunuz. Şu anda hala <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Şu anda kaç etbeniniz? Ali, Ali. Anının bitişine bak ya şu anda hala duruyor diye lütfen Alişan Bey anınız çok güzel heyecanlı banyo var <gülüyor> bir bir erotizm var kimine göre yani bir şey var falan ama o bitiş cümlesi hiç olmadı <gülüyor> şu anda hala var düştü mı acaba dedim sol kolumdan iyiymiş çünkü sola baktım yoktu da sağdaymış ya ben ters şey bak gene aynısı benim hani ben de çünkü burada zannediyordum öbür tarafta çıktık demek ki bu etmenin hikayeleri hep birbirine benziyor. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Alişan Bey. Teşekkürler. Ne denir ya, ya et beni hala duran adama geçmiş olsun da denmez. Başarılar diliyoruz size. Adıyla yaşasın. Böyle <gülüyor> derler. Evet sevgili dinleyiciler. maksadını aşan bir süreyi et beni ne ee, ayırdığımız sürenin burada sona geldi. <gülüyor> birbirine çok benzeyen onları ayırdığımız için reklamlara devam ediyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tıpır o sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. 8.54 oldu saatimiz. Çok rica edeceğim bu saatin sonuna kadar artık kene demeyelim, et beni demeyelim. Başka şeylerden bahsedelim. Abi kene deme, et beni deme. Neden bahsedelim? O yasak, bu yasak, Vallahi her şey yasak ya. Din dinleyicilerimiz et benlerinin fotoğraflarını çekip göndermeye başladı. Abi ciddi olamazsın. Şaka şaka. Hiç A öyle dinleyicimiz var mı? Olur mu? Vallahi ben olsam. Olabilir geldim bir iki tane. <gülüyor> Dinleyicilerim herkesin bir beni vardır muhakkak. Herkes kendini güzelce kontrol etsin. Ben e, az önce de söylediğim Kendim, gibi herkesin her kendi <gülüyor> <gülüyor> Ya ama, tamam ama, ama Zulu e, Zulu dedin. Isimli, benim vallahi şeyimi aldım. İsimli dinleyicimiz e, 20 dakika falan kene et bendinden hiç mide bulandırmadan bahsettiniz demeye getirmiş Twitter'da. Teşekkür ediyorum. Bunu bir Çok iltifat yaşam. olarak kabul ediyoruz tabii ki. Gerçek, <gülüyor> bizi cesaretlendirecek bir mesaj olarak. Dinleyicilerimiz bizi cesaretlendiriyor gerçekten. Çünkü Mehmet Bey de mesela şöyle demiş. Sabah sabah Ankara'nın köprü trafiğinde stres Çözümü modern sabahlar yani, yani bunda da var bir garip yani bir Yani bir terslik olduğunu ben hissediyorum. çözümü herhalde şey neyse benden daha kötü durumda olan adamlar var diyerek mi acaba dinleyicilerimiz rahatlıyor. Neyse onların onların sıkıntısı daha büyük. Benimki trafik birazdan açılacak. Bunlar birbirlerine mahkumlar. Buyurun efendim. Evet Oktay Bey biz tuvaletlerden bahsettik falan filan konu tamamlandı yani. Peki. Ee, Berlusconi uzun zamandır isminin programımızda geçmiyor. Neden? E, çünkü hakikaten. programımız yoktu. Hem programımız yoktu hem Berlusconi de yoktu. E, yoktu. Neydi onun yeni gelen adını? Bir şey yapamadım. Monti. Yani. Monti Monti. Monti Monti'den Monty, de hiç tıs yok ya. Ya hiçbir numarasını görüyorum. Ne bir şey partisi olsun, ne bir ev partisi olsun, ne havuz başı. Bütün koca yazı tırt geçirdiler yani. Peki Berlusconi şimdi emekli mi oldu? Berlusconi mi? Yok şey yapmış ya detoksa geçmiş. Yani yine, tamamen çünkü silindi adam. Yine gidip geliyordur ya. İyice coşması gerekiyordu. Gazeteye gidip geliyordur bir şey yapıyordur falan filan var yine bir sürü bir şey hiç, var. Hiç hareket kalmadı adamda. Böyle Nasıl olacağını hareket? bilseydik mi? Sen onu böyle öyle deme Berlusconi hiç hareket kalmadı diye. Yok ama ses yok bunga bunga partisi yok bir şey yok. Ya bunga bunga partisi artık şey yapıyorlar öyle evde yani bir de sürekli dışarı çıkınca insan bir süre sonra hep evde geçirmek istiyor işte bütün yazı öyle geçirdi adam. Öyle geçirdi. İnzivada geçirdi. Esas demiş sezon başlayınca görün beni. Demek gücünü oradan alıyordu. Tabi canım. Oradan İktidardan alalım. düşünce bir Üzünü... esprisi kalmadı. Öyle zaten çi diye bir dergisi var ya hı hı. E, onun altında öyle yazıyor tırnak içinde gücümü oradan alıyorum diye. Hiç kimsenin anlamadığı bir slogan yani. Orada gazeteci sormuş. "Efendim gücünüzü nereden alıyorsunuz?" Oradan alıyorum. Oradan alıyorum demiş. Tabii yani on arasından cımbızla ayıklamışlar. En son işte o çi dergisinde bu e, biz ona yetişemedik ama bu e, düşes yeni gelin var ya Kraliyet ailesinin yeni gelini. Ne Kate ben? Middleton. O Kate. Kate'in, o Kate'in şeyleri e, gözleri parladı bari. <gülüyor> Hayır özüm niye gözlerim parladı? Ne bileyim ya abi. Ben hafta de demini gördüm. Fotoğrafları çıkalı. Ha üstsüz evet ya. Aa. Yani yani Kate... Ne oldu kraliyet ailesine ya? Gelin üstsüz, oğullardan Vallahi biri donsuz. Vallahi Kate'in memeleri herkes gördü. Öyle şeyde oğlan donsuz değil mi? Oğlan donsuz, Kate üstsüz. Yani öyle takılıyorlar, rahatlar çocuklar ya. <gülüyor> Ama böyle olmaz yani. Ya, nasıl ya, öyle, öyle olmaz? Kraliçe deliriyordur. Ne oldu <gülüyor> sarayda donsuzdu? Hadi saray içinde istediğin gibi dolaş. Kraliçe değil, sayın kraliçe. Sayın kraliçe. Sayın kraliçem. E, Gerçi gerekli e, benim de kimin tarafında olduğum herhalde <gülüyor> belli oldum. Şimdi Sayın Kraliçen. İngiltere'de mesela böyle bir protokol şeyinde öyle bir sunucu. Sayın Kraliçen, değerli düklerim. Sevgili Arşivli Lordlar. Diye Lordlara kadar gidiyor mu? Tabii, Düşes'ten başlar yalnız. Ve de bağıra bağıra. Bağıra bağıra. Mesela nasıl Egemen Bağış'ın özel sunucusu vardı ya, biz Avrupa Fuarı'nda sunuculuk yaparken bizi omuz atarak kürsüyü <gülüyor> almıştı ya, hatırlıyor musun? o can havliyle öyle. çıktı, Egemen evet, Bağış geliyor diye bağıracağım diye ne yapacağını <gülüyor> şaşırmışlar. Biz de bağırdık hakikaten yani o kadar... <gülüyor> Hay <gülüyor> şimdi akıma Bakan... bakarsın bakarsa üç tane adam var Beyefendi. neyine güveniyorsun neyine? Bakanın mı? Onu... Sesine güveniyor herhalde. herhalde sesine güveniyor. Doğru. Davud'î bir de bir sesi vardı çocuk. Vardı. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Varmıştı. Neyse. Beluskorni ha bu arada tabii hukuk mücadelesi devam ediyor. Cimin? Ben Kraliçenin başlattığı hukuk mücadelesi. Üssüz fotoğrafları yayınlandı ya. Yani o tamam. yayınlayan e, dergiler ve gazeteler öyle yine ama işte bu şey e, mahkemeler devam ederken bir yandan Berlusconi'nin gazetesi e, çakmış ilk sayfadan üslü e, fotoğrafta. Vallahi 19 sayfa vermiş üstelik. Her 19 sayf <gülüyor> <Gazetemi. gülüyor> <Her> sayfa <gülüyor> sayf veriyor niye veriyorsun yani? Her <gülüyor> sayfaya bir şey koy diyeceğim. Neyini koymuş? Ben de gördüm Akşam o kadar da Koncak'ta bir fotoğraf da değil yani çok af Kate Made de böyle hoş kız gözüküyor ama yani kendine yani, biraz daha dikkat etmesi lazım. Artık hoşluğundan mıdır, nedenleri niye bir haber değeri var? Onu akşam gazetesi çok iyi çözümlemiş. İlk tebliğimizi akşam gazetesine gönderelim bence moder sabahlar olarak. Çünkü şöyle demiş. Davies yıllarca aleyhine eği yapan İngiliz medyasından intikam alma fırsatını yakaladı ve bunu kaçırmadı demiş. Çok güzel bir analiz yapmış. Vallahi <gülüyor> yakalayınca hatta demiş ikinci golü attı demiş. İngiliz medyası çünkü kraliyete mi bağlı? Ne oluyor? Siz beni eleştirdiniz. Ben de sizin gelininizin memelerini göstererek <gülüyor> sizin kolunuzu kestim. kestim. Kate Middleton. Kraliçe çıplak başlığıyla. Ee, düşüse Aa, Geleceğin kraliçesi ama bir taraftan da. E tabi. Yani öyle olunca. Ya onların hiç umudu yoktur. Ben size söyleyeyim ondan memeler fora geziyorlardır ya. Yıllarca böyle Charles da böyle şeyle falan. Kendine de lan demiş yok hepimizi gömer vallahi kraliçe. Hiç şanssız yok. Yavrum kral olsa yerine... baban kral olurdu demiş. Ama yani... yani atmıştık bikini üstünü. <gülüyor> yani. Böyle de olur mu ya? Ne oldu Oktav bayağı bir inceledim Nerede zaten. Nerede eski prensesler? Yani 18 fotoğraf şey Barbie olması. Prenses Okulu'nu seyrediyorum geçen gün. Orada ne kadar güzel bir eğitim var. Barbie prensesle. Prenses Okulu'nu da ya? Bu Barbie'nin çizgi filmleri vardı dizi halinde. He. Barbie Prenses Okulu'nu ne kadar güzel şeyler üretiyorlar. Onları bana çekip getirebilir misin Ege? Çünkü ben bir bayadır dizi bulamıyorum falan. Valla getireyim hepsini. Barbie Prenses Okulu, Moda Masalı. Hepsi bunlar. Moda Masalı çok da güzel. Bak, Sen yeme kuşuma da meraklı adamsın. Ee, konu kapanmadan bir şey daha. Ben akşam gazetesinden. <gülüyor> Sen onu da ver oktay. O da verebilir miyim? Nereye başvurabilirim bunu vermek için? Akşam gazetesinin bir çözümlemesi daha. Üstsüz üst fotoğraflarıyla gündeme gelen Kate Middleton, Solomon'da yarı çıplak yerli kadınları Solomon. görünce kızardı demiş. <gülüyor> <gülüyor> ben de ondan kızarmamıştır ya. Solomon'da bir işte yerli e, Solomonluyla fotoğrafı var. Ay demiş heri. Biz de mi bu duruma düştük? O zannettikten yani de çok fora yapınca çok... Yo, bence kadınsal bir kıskançlıktır o bence. Millette neler var? Neler yani? var millet neler var böyle. Ay, vallahi yoruldum. Yani bu kadar analiz üst üste. üste üstü, vallahi Bu bizim... kadar fotoğraf, bu kadar haber, bu kadar fikir. Aynı e, sayfada. Sayfa 4. Teşekkürler Sayfa 4 akşam. diyerek de bu saatin sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın sabah kalmadan... <gülüyor> <gülüyor> 5-6 dakika sonra yeniden buluşma dileğiyle. Hoşçakalın. Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo türdesiniz modern sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başındakiler bir kez daha günaydın diyelim, maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Buyursunlar efendim. Messi, busus bunu atmışız. Hakikaten adam rahatsız olmuş. Ee, biliyorsunuz Türk Hava Yolları, ha. Barcelona'nın nesi, nesidir Barcelona'nın? Meda iftari. Meda iftari. Hem anası hem babası ee, aynı zamanda ana ne işte ulaşım sponsoru. Ee, bir süredir işte bunlar uçaklarla oraya gidiyorlar buralarda maç yapıyorlar dolayısıyla işleri geri dünyanın dört bir tarafına gezmekle e, geçiriyorlar. E, fakat e, genelde bu kabin memurlarını erkek olarak seçiyorlarmış Türk Hava Yolları. E, erkek kabin memurları olunca da ne oluyor? Artist diye çok şey yapmıyorlar. Film vermiyorlar. Erkek Fotoğraf çektirme yarışı. Fotoğraf çektirelim. Abi bir forma versen ha, ya ne gibi. Ha, hayran oluyorlar onlar tabii. Erkeklerin başka türlü bir hayranlığı var. Başka türlü bir hayranlığı var. Ya ya bunun üzerine artık bunlar da buz şey, ya bunları da değiştirin demişler ya. Bunların hepsini lütfen bir... Futboldan hiç anlamaya kadınları evet kadınlar şey yap kadınlar zaten hiç ilgilenmiyorlar. Hiç ne o bir Ona da şey diyorlardır. E biz isimli Yıldız Futbolcu oldu, biz Normal ekonomi sınıfı uçan adam mıyız? Hiçbir yüzümüze bakmıyorlar diye. Ona da şey yaparlar. Ona da bozuk çalıyorlar. Ee, aynı şekilde biliyorsunuz Manchester Barcelona uyarıda bulunmuştur hava yollarına. Bu adamı... Biraz daha dikkat mi demiş? Biraz, biraz daha Değilmiş. dikkat, biraz daha özenli olun Nasıl uyarıda bulunabilir? Ne demiş ya? Ya bunları bu, al, alın adamları demiş uçaktan ya. Bu ne demiş ya? Her taraf adam kaynıyor demiş. Zaten biz futbol takımıyız. Bizi de zaten 30 tane adamla geziyoruz. İçimiz bulanıyor. vallahi erkekler kulübüne döndürmüşler. Biraz da insan şey arıyor yani. Görsel olarak güzel bir şeyler. sen Manchester Unitedte hiç öyle bir şey yok. Manchester United yok efendim. Biz gayet halimizden memnun ya. Takılıyoruz diye. Ee, bir başka isterseniz önemli tabii Aa, ki. iyi arkadaşın şeyde yarışmış Ege. Benim en iyi arkadaşım. Evet. Sayın Başbakanımız. Arkadaşın ha, ha. diyorum sen ne biçim şey yapıyorsun? Hiç, git doğru, ağzını ya. Vallahi bir öğrenemedin ya. ya. Arkadaşın mı o senin? Doğru ya. Abi bilmiyorum Bista. yani aynı o kadar bayağı da iyi gittin de ben O tip bir tepki yani. verebildim mi yani Bence verdim yani bayağı bir. Ne Sesimi falan de. bir şey yaptım. Bu ondan anlıyor zaten. Aa, hayır söyleyeyim. alışması lazım hayır, zaten için Zaten güce yani. tapan bir adam oldum da bana birisi bağırsın ben hemen onun köpeği olur. <gülüyor> Bak Görüyorsun. Ama başka olur. birisi onun karşısında daha güçlü konumdaysa hemen de onun yanına geçerim. Onu da baştan sonra onu biliyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> onu biliyoruz. Evet. Ee, kimsenin en iyi arkadaşın? Bu adamın en iyi arkadaşı kim? Bu adamın en iyi arkadaşı kim? Gitti bir kere bir çekim yaptılar. Hastası oldu. Daha önceden sevmiyordu. Diyorduk biz ha, ne kadar güzel tamam, adam. Tamam, Niye sevmiyorsun doğru. sen bunu? Kelime sunucusu. Evet. Ne onun adı? Kelime oyununun sunucusu Kelime, mu? Senin onun sana, arkadaşımın içine vermiştim. <gülüyor> Modern Zabahların sunucusu diye. Tamam evet Hakan Bey. Hakan Bey değil abi. İhsan Bey. Ne? İhsan, ne? Bey. İhsan Bey. Ya. İhsan Varol. <gülüyor> e zaten biz 3 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İhsan ben Maymun Çarlı. <gülüyor> ee, Ali İhsan Varol. Kendi başına da o olabilir o. Ee, yarışma programının sunucusu Ali insan var o bu kez yarışmacı oldu e? nereye yarışmacı olmuş olabilir <gülüyor> nereye yarışmacı olmuş olabilir nereye yarışmacı olmuş olabilir bir dakika var mı yok eşi, musun e eşi, eşim bilir Bilim. ben bilmem hayal bil değil mi? o değil mi değil hay Allah daha Survivor değil. oğlum Survivor'a girse ya hani ne kadar güzel bir efendilik gelir efendilik öyle mi Survivor, efendilik, Survivor gelir, mi? efendilik gelir Survivor var mı şu anda bakayım yok. Survivor'a baktı yok doğru. <gülüyor> Şu anda ne var? bir sürü tanıtımı var şey var. Bir var. Birazcık biraz kalmayım onun. Şey o, ne, ne? Ya. Yani, Yakında o başlayacak. O bekle. Kış sezonu ne? Survivor ya bir, bir de Fox sonra. TV'de dünyanın en garip yarışması var. En Böyle, büyük kelimelerin arasından mi? kelimelerin arasında başka kelime bulma yarışması var bir tane. Dünyanın en sevimsiz adamı sunuyor. Hangisi ha o? Hangi yarışma yani? Böyle Adam kelimeler diyor. çıkıyor. Bir soru soruluyor. Daha doğrusu harfler çıkıyor böyle karışık. Ha, bizim programa gelen şey mi sunuyor? Taksi. Hey Taksi'de oynuyor ona da. Uzun aa, boylu. Şey şey. Uzun ee, boylu birisi de Hey Taksi'den kastımdan da Teşekkürler. Bekir Taksi. Bekir. Ha Bekir Bey. Hayır Bekir Bey diye. Bekir, o değil mi? Bekir Bey adı neydi onu? Bilmiyorum işte... Çünkü o biraz şey ya hassas ya. Hassasla şimdi efendim. sadece Bekir dersek de bir şey olabilir <gülüyor> evet. diye. Bey dedim ben de faiz. İyi de Sen o de o. öyle de. öyledi. güzel yarışmada ben bilmem eşim bilir. Yani hakikaten aile yarışması biz üçümüz oturup seyrediyoruz. Bebeği de koyuyoruz yanımıza onunla beraber O da yaşıyoruz. öğrensin. O da aile kavramını küçükten alsın Ege. Yani şimdi... Aile kavramını küçükten vereceksin. Çünkü bir yaştan sonra bıyıklı bir adamı bize eve almıştık mesela. Adam <gülüyor> aile yani bizi aile olarak ye Yedişti, <gülüyor> veremezsin Akşam bir de falan. Arkadaşım diyoruz. Biz aileyiz. Gel şurada siz şey diyoruz. Ben bilmem <gülüyor> Kardeşim diyor. Benim arkadaşlarım var. Ablasımaçı var. Hiç o aile kavramını veremedik. Oturtam o yüzden mısın? küçükten vermeye çalışıyoruz. Tabi canım şimdi mesela Selin kayıt yazısı gibi Kayıt gibi şimdi Oo bu lafları duymayalım. ben yıllar olmuştu ya. ya. Ya ara verdik ya orada geriye Aa, gitti. Faiz. Evet Fark ya. Yani hepimiz geriye gittik de. Faiz daha bilmiyorum. geriye gitti. <gülüyor> en baştan alıyor. Ya her yarışma programını say saydık bir tek onu saymadık. 1 milyon. <gülüyor> Çılgın, Çılgın milyon cuma Ne oldu <gülüyor> mi? milyon. O değil yarışma programı. Süpermarkette de bir süpermarket <gülüyor> dedebi, tam olsun. Kapansın. On milyon var ya. ya şey değiştirdiler. Çocuğu değiştirdiler. Yakışıklı değiştirdiler de onun yerine eski şey geldi ha, Murat geldi. Haa kıskandığı adamı diyorsun sen. Neydi bu? E, kim milyon ister? Engin, Engin. Engin Altan Düz Yatan. Engin Bey. <gülüyor> Bundan sonra mesafeli olduklarımda Bey diyeceğim. <gülüyor> Mesela. Ama sen Didem'e de Didem Hanım dersin. Doğru. Ama Bey diyeceğim diyorum. Ha. Yani hanımlara değil. Ee, neyse yani o doğru söylüyorsun Fahir. Çılgın Milyoncu adlı yarışma tekrar başlıyor. O da mı değil? Allah Allah ya yarışma kalma. Aa şey ee, bir kelime bir işlem. O da devam ediyor siz deli devam misiniz? Devam o, 30 senedir <gülüyor> devam ediyor onu ya. Devam ediyor onu, kim <gülüyor> onu da mı Bekir Bey sunuyor? <gülüyor> Hayır oğlum bir bakayım mı kim sunuyor? onun bıyıklı bir Bey sunuyor. Bıyıklı bir Bey sunuyor bak. Yok yok. Bey Ya çok iyi biliyorsunuz bu yarışmayı. Hatta bizim senin avukatın katıldı Ege. Senin çok sevdiğimiz. Aa evet. şey aa. Hediye Hanım katıldı evet. Neydi o yarışma Ege? Ee, Adnan Bey'in. Süper milyon. Adnan Bey'in sunduğu. Adnan Bey'in sunumuyla. Ee, Selçuk yöntemin sunduğu. Süper neydi? Risk. Neydi ya? Ne riski yazmıyor Hı, o burada? O kadar ya. güzel yarışma programı isimleri buluyorum ki buradan yapımcılar beni dinliyorlarsa. Aslında Atlasınlar bak, Süper belki? Risk. Süper Milyoncu. Bunlar hep güzel yarışma isimleri. Evet, bir şey riskti, riskti değil mi? Riziko'ydu bunun şeyi. Riziko. Eski halde Riziko'ydu. E, Jeopardy neydi? O da şeydi değil mi? Şimdiki evet. adı da Riziko değil risk risk risk risk risk risko. Kendi çıkarmaya çalıştırıyor risko. O ayrı büyük riskli adlı yarışmaya katılmış Selçuk Önterimle Ali İsan Varol yan yana bir fotoğraf var kendilerini tebrik ediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın ay bir yarışmayı söyleyemediniz büyük risk değil mi ya? Büyük, büyük risk. büyük. Valla çetiriz gözlerimiz. Ay büyük risk yaşıyorum. vallahi ağzımızdan aldınız. <gülüyor> diye diye yarışma nette canlı para yani canlı para çılgın evet, milyoncu, o da çılgın milyoncu değil mi yani. evet ha o da çılgın milyoncu olan işte peki Aa. çok teşekkür ediyoruz efendim görüşmek üzere ee, sizin hiç yarışmaya katıldınız mı efendim yok ben sadece sizin yarışmalarınıza katılırım <gülüyor> başka hiç katılmadım yani Bizim en güzel yarışma ismi yok doğru düzgün ya evet ya, ya biz evet, ondan ben... zaten bir adım öteye gidemiyoruz bir adam gibi isim bulsak gerisi kolay Evet. Peki efendim. Ne kadar anlayışlı bir insansınız. Çok teşekkür ederiz. Ben hemen Sağ olun, uğurluyorum dinleyicimizi de. Çünkü anlıyorum. etmeniniz var mı noktasına gelecek. Valla yemin ediyorum soracaktım. Kardeşim. Benim bundan sonra sorularım belli zaten. Mesela dükkana personel alınacak. Ne yapıyoruz? Merhaba <gülüyor> ya sigara içiyor musun? <gülüyor> Etmenin var mı? Nerede var Biz personel soruyor muyuz? <gülüyor> sigara <gülüyor> içiyor musun ne? diye? Tabii soruyoruz. Ne oluyor peki? Cevabına göre ne yapıyoruz? Vallahi sigara paketi içerken mesela... Soruyorsun. İçiyor musunuz? Ee, İçiyorum. Buyurun bir tane, buradan yakın. Bir tane <gülüyor> <gülüyor> Yok geldi misafir sigaralarından veriyoruz. <gülüyor> sigara vermek için mi soruyoruz? Şey de soralım o zaman. Ac mısınız? Vallahi ben soruyorum. Ac mısın diyorum. Acım diyor mesela. <gülüyor> Ya ya benim şu anda çok moralim bozuldu. Ne ya ne güzel gidiyor nokta. Şu ortaya şu portatif bilgisayarı aldığından beri orada kendi dünyasını kurdum. Evet. Ya, ya yok abi orada öyle. Orada bir değil. haberle seviniyor. Orada bir haberle üzülüyor. Cebeli Tarık isimli dinleyicimiz, isimli değil, anladığım Rumuz kadarıyla mu? rumuzlu dinleyicimiz portatif bilgisayardan hevesinizi evet. alınca kenara atacağınızı ve tweetlerin yalan olacağını da biliyorsunuz değil mi diye yüzümüze çarpmış. Parantez içinde de Ege'ye tebrik demiş. 140 kasıdır mı? Bana bir şey yok. Portatif bilgisayara bir şey var. Oktay Demirci'ye. Ben onu kişisel mi alayım yani? Ege Kayacan'a bir tebrik var. Hayır her şeyi kişisel alıp senin kişisel almanı mı sağlayayım? Abi yani ben anlamadım yani. Biz hani ne yapmışız yani? Kışt mı demişiz? Bilmiyorum değil, ben Cebeli biraz şey yaptım. Buraya zincirleyeceğim portatif bilgisayarı. Başka neler olmuş Oktay dünyamızda? Başka neler olmuş? Ee, onlar beraber fotoğrafları var. Onu söylemiştim değil mi? Onu bize mısın Oktay. Çünkü benim öyle güzel hoş da bir şeyim var. Koleksiyonum var. Beşi gördünüz mü Beşi? Bir, cevap ver mi? iPhone 5'i. El, el hareketi ha, mi <gülüyor> Beşi görmek? Aa sen bunu gördün mü? <gülüyor> Bakayım. Aa bunu gördü bunu. <gülüyor> Bakayım. Bak. bak bak iyi bak. Beşi. Beşi biraz uzun diyorlar ben. ya uzunlamasında olmuş diyorlar. Uzunlamasında biraz da böyle tıkhız olmuş diyorlar. Sen Al ne diyorsun orada? Herkes bir şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> sen ne <de>, tanımlayacak o <gülüyor> sen? ne dersin? Bir başka şey bulabilmek için zaman geçirdim. 6.5 milyar Euro'luk düdük diye başlar mı ya Şampiyonlar Ligi? Öyle başlatıyor gazeteler. 6,5 milyar Şampiyonlar Ligi mi başladı? 32 takımı mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi bugün başlıyormuş. Ha, ama uzundu değil mi o? Böyle 2 haftalık falan değil. Yok Bütün canım maçlara göre bakıyor Yok yani bazı maçlar çabuk oldu. tık o, tık bitiriyorlar. 32 bazı takımı uzun. sıralamışlar futbolcu değerine göre. Türkiye'de hangi takımlar var? Galatasaray var. Hı -hı. Başka da yok tahmin ediyorum. Chelsea değil. <gülüyor> Juventus değil. değil. Galatasaray var. Galatasaray var. İnşallah. Yerlerini çünkü. Zaman. <gülüyor> ee, Barcelona en şey pahalı e, takım şu anda. Pahalı mı denir? Ne denir ya? Pağalı. Pahalı. takım mı denir? Yükte ağır, pa yok. Kaç yani milyon ne? euro olabilir değeri Barcelona'nın? Ee, 350. Milyon euro mu? Hı -hı. Hani ne kadar fakir düşünüyorsun Ege'ye? Ne kadar fakir düşünüyorsun ya? 350 milyon euro. Herkes kendi ufkuna göre düşünüyor. <gülüyor> ben mesela bir takıma en fazla 350 milyon euro, euro veririm. Bakayım. Tamam. Senfair. 500 milyon euro. Yok ya daha fazladır ya. Kaç? Bence valla 900 bin o civar. 1 milyar euro. Bin milyon euro diyorsun. 1000 milyon euro. Oba. <gülüyor> ne? 654 milyon euroymuş. Ya gördün mü? 654. Ben demek ki yarı fiyatına aynı takımı kuruyorum adamlara. Sen Chelsea falan söyledin Ege. Chelsea, Bayern Münih falan. Birazcık evet. daha şey yaparsan. Ama Fahir Barcelona <gülüyor> Büyük düşüneceksin. Büyük paraya kıyacaksın. Madem takım kuruyorsun kıyacaksın paraya. Ne oldu? Barcelona'nın formaları mı değişti Fahir? Sen bilirsin. Bakayım turuncu sarı bir şey olmuş değişmemiş yok daha. Renk kadar... atmış çamaşır suyuyla ile yıkamışlar. Ha? Bolca para vereceğe bir şey yok tabi. Herkes kendisi yıkasını o kadar para veriyoruz. Değil? Yo vallahi ben şeye gittim noy kampta hiç adamların yok. Çok güzel. var mı? Koca koca çamaşır. Çamaşırhanesi mi? Var? Oraya bir tane abicim çok güzel bir tane markası var. Noy kamp'a mı gittin? mi gitmiş? Nereye noy kamp'a gittim canım. Noy kamp'a. Var öyle odalarında. bir tane çamaşır makinesi var güzel, çabuk yıkamalı 30, 30 dakikalık programı var. Atıyoruz diyoruz. Maçtan sonra. Maçtan sonra atıyorlar. ...çok güzel de bir sistem kurmuşlar... ...herkes orada kirli sepetini atıyor... Hı -hı. ...herkes kendisi... Şey yapılıyor. ...malzemeci diye bir şey yok... Ha ...herkes kirli sepetini atıyor... ...oradan günlük olarak... ...mesela o gün kim görevli... ...atıyorum... ...Ricardo... ...ulan bari Barcelona'dan bir tane adam... ...Ricardo yok mu ya meşhur... ...Ronaldo... <gülüyor> ha, ...Ronaldo... Maçı Ronaldo kaybediyor iddiasına giriyorlar çünkü Diyorlar ki Ronaldo kaybeden oldu. çamaşırları yıkay diyor Lan oğlum Kim var burada? canım o 650 milyon Euro'luk takımda bir tane benim ismini bildiğim Adam olmaz oğlum, mı ya? Messi Hep var mesela Messi Şeyin sevgilisi var Şakira'nın sevgilisi Leonardo DiCaprio Bige, Bige değil oğlum Pige ya şey Pige diye geçer Daktaylı pike diye, diye çeker. Pike mesela. Gün... pike diye çeker. Önermiyoruz. <gülüyor> <Daktaylı Bey>, önermiyoruz. <gülüyor> pike daktaylı daktaylı diye çeker dedi. E, mesela o yıkıyor. Onlar yıkıyor ondan, ondan sonra, sonra öbür çok... maçta herkesi dağıtıyor. Herkes de formasının bu ensesinde İlk yıkıyormuş. İlkokulda sizin yok muydu ya böyle masa, ortaya... ve masa, Hayır, örtüleri, masa örtüleri haftalık olarak giderdi ya. Aynı şekilde sistem aynı sistemde. Ne kadar güzel. Çok güzel. O yüzden zaten Barcelona'la böylesine köklü bir takım. <gülüyor> köklü takım olmanın en, en önemli şartlarından bir Bir çamaşır tam. makinesine bakar. Yani. Ve o kadar para alıyorlar. Herkes bir 20-30 euro verse şakır şakır alırlar. Evet. Bir futbol takımımızın daha burada sonuna geldik. <gülüyor> Fahir sana iltifat edilmesine gerek yok. Tabii ki o balımız bizim cancağızımız ve e, bunu yine Cebeli demiş... Tarık mı söylemiş Hayır. yoksa başka bir dinleyicimiz mi? Ee... Ben onu Cebeli Tarık'tan duymadıktan sonra... Bener Hanım söylemiş bunu. Domatesli pilav rumuzlu. Sevgili dinleyiciler yayına katılacakken rumuzlarımıza biraz... Biraz dikkat edelim. <gülüyor> Cebeli Tarık faire saatler olsun demiş. Saat. O niye böyle? Hayırlı da, tıraşlar da. Yok banyo yaptım ya bugün. Onu nereden ha, biliyorsun? Ben programın başında söyleyecek unuttuk zannediyordun evet. sen herhalde Facebook'a mı yazdın? <gülüyor> Banyo mü yaptı. olsun demiş yani. Sağ olun ya. Ben de Brolus'ta gibiyim. Ben der her sabah banyomu yıktım, bir geliyorum. kaynamasın. 9.20 olmuş saatimiz. Birazdan reklamları dinleyeceğiz. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalpli insanlar, günaydın. Bir kez daha modern sabahlar devam ediyor. Salı sabahında neşemizi bulunun diye Get It Right fonla karşınızdayız. <gülüyor> Madem fonumuz e, nostaljik o zaman San Francisco sokaklarına gitmeye hazır mısınız? Ya dur daha ikinci günden niye biz San Francisco sokaklarına Vallahi, gidiyoruz ya? Vallahi dinleyicilerimiz götürüyor bizi. İsterseniz. Dün ben maymunlar cehenneminin seyrediyordum yine. Evet. O film San Francisco'da geçiyor. Hey yavrum be ne işbirleri Hangisi? İlisi mi? Aha. En son. Öbürü zaten en maymunlar diyarında mi? geçiyor. Maymunlar cehenneminde geçiyor hatta. Bu, Bu ilk başı nereden çıktı ki en, en baş baş. En, en baş baş. En, en başa gidiyoruz. Baş, maymunlar diyarında geçiyor doğru evet. Hmm. Yani sona dair bir şey söylemeyeyim kabul ediyoruz. Bunu kabul ediyorum. Ama Şakira e, ve Pike ile ilgili e, çeşit çeşit tweet var. İsterseniz çeşit Niye, çeşit no, tweet li, evet. e, milim milim yükselmektir diyerek isterseniz e, San Francisco sokaklarını hazırlayalım mı ne diyorsunuz? Lütfen alalım. E, lütfen. İster misiniz Şakira ile Pike e, ilişkisiyle ilgili gelen tweetlerden şöyle bir iki tane okuyayım bir size. Bir derleme yaparsan Oktacığım. Mesela Ozan e, Bey şöyle demiş. Şakira yaslıcaklarında üzerine bir pike örtüp... Huuu. Uyuyorum demiş. Oh, oh, oh, lütfen dur. Aç, aç, aç, aç, aç. Bir topla açalım ya. Yani daha daha uygun fiyat. Şey Erdem Bey de şunu şey. demiş. Shakira'nın sevgilisinden bebeği olsa genler baskın olduğundan kesin pike çeker demiş. San Frasko sokakları. sokakları yani. Allah <gülüyor> gelebilecek yani. en kötü şey. Daha dinleyicilerimizi gönderirken biraz daha temkinli davranayım sanki Frasko sokakları Benim de şöyle bir ufak bir katkım olsun yalnız gitmesinler. Brangelina diyorlar diye. Şakipe. Oktay benim çok acil arabadan bir şey almam lazım. Yalnız fazl ee... bir şey söyleyeyim ee... mi? Sen de geleyim sen. De. sen... <gülüyor> Alabilirsin ama benim hoşuma gitti Şakipe. <gülüyor> Şakipe mi? Hı -hı. Vallahi, sen niye mi? gidiyorsun arabaya ya adam alsın gelsin boş ver. Ben bu pike ismini hiç duymadım hayatımda daha önce. A pike. Daktili pike diye geçer. Pike da diye geçer ya görmedin mi sen o çeşit çeşit sitelerde çeşit çeşit fotoğrafları çıktı pike'nin. Yo ne, ne tip fotoğraflar? Erotik evet. fotoğraflar tabii ki yani bizim baktığımız sitelerin ama. Erot ben tamamını... erotik diye tanımlamam. Hayır. <gülüyor> Estetik diye tanımlar, Oktay. Estetik fotoğraflar. Yani, e, kimilerine hayranlık uyandırıcı. Kimilerine, kimilerine e, dostuna şey güven, düşmana korku salan. Aynen öyle yani çeşit çeşit duygu oluşturmuş olabilir o fotoğraflar. Oradan tanıyoruz. İlişki devam ediyor mu? İlişki aynen devam ediyor hocam. Aynen tam gaz devam ediyorlarmış. Deli dolu. Ne kadar Çılgıncasına. Güzel. Başarılar diliyoruz o zaman. Genç, Genç çiftimize mutluluklar diliyoruz. Tekrar tekrar. Onun dışında başka başka Başka bir şey yok ya of Şeyin kaseti çıktı onu biliyor musunuz? Neyin? Mitt Romney'yi. Mitt Romney. Aa. Sabah karşı Cumhuriyetçi adayı değil mi? E Cumhuriyetçilerin başkan adayı. O zaman yarış iyice kızıştı ve kaseti dediğin şey mi? Erotik kaseti mi? Neredeyse. Yere yani Amerikalılar hakkında ileri geri konuşmaları ilgili bir kaset. İleri geri konuşurken bir takım erotik göndermeler mi var? Ben bu Amerikalıların ta gibi. Hiç hiç, hiç öyle, öyle göndermeler yok da e, daha da yeni şey yaptığı için ben de izleyemedim ya da dinleyemedim. Ne tip bir kaseton da bilmiyorum ama e, bunların işte neye vergi verdikleri belli. Bunların neyden oy aldıkları belli falan diye böyle bir takım konuşmalar e, seçmenler bakalım, o, hakkında karıştı. ileri geri konuşurken aynen öyle seçmenler hakkında ileri geri konuşurken. Mitt Romney netleşti değil mi? Netleşti tabi canım. Kaynıyor Amerika seçimler Obama seçimler diye. Romney. Obama mı Romney mi? Obama mı Romney mi diye. Ee, bakalım onu da görürüz yakında. Ne zamandı seçimler Oktay? Kasım diyor Allah. Olursa Kasım'a kadar değil öyle, mi? Öyle bir şey galiba çok az kaldı ya. ya çok az kaldı ya. Soy Soyuz'u biliyorsunuz. Soyuz'u bilmez miyiz? Soyuz'da geri döndü. Hayırlı olsun. Valla be Oktay'ım ya. <gülüyor> Uluslararası uzay istasyonunda görev diyorlardı döndü o da döndü. Amerikalı astralı. gün çabuk geçiyor. Aa Joseph acaba adamın soyadı. Acaba. <gülüyor> <gülüyor> Uzayda acaba hayat var mı? <gülüyor> <gülüyor> acaba He, Joseph acaba ile Rus kozmonotlar Rus ee, kozmonotların adı yok mu? Yani bak, bu adamın Sergey <gülüyor> ile Rus kozmonotların adı. Tamam. Tamam Egeciğim. Japon varmış Metaro. Bir tane, <gülüyor> tane, tane Meksikalı varmış. varmış. <gülüyor> Öyle. Ne doğu? Geçen gün o fıkra aklıma geldi ama. Hangi fıkra? Hani öyle bir tane mille, birleşmiş milletlerde Milletler. toplantı olmuş ilk önce çıkmış Japon konuşmuş da sonra e, bilmem ne çıkmış Alman çıkmış falan diye hepsi. fail askerden döndükten sonra notlu fıkra varca. Ben hatırlamıyorum. Hayır anlatsana. Kimse... Ben de vallahi kaç haftadır aklımda çevremde hiç fıkra anlatan adam yok diye ya. <gülüyor> kimse lo ne diyorsun sen diye adam. Ayrıca onlar fıkra değil de. Onlar fıkra değil ki. Hoş espriler de onlar. Aman işte. Ben o Birleşmiş Milletler salondaki konuşmalı fıkrayı hatırlamıyorum. Ya işte hayır o, ya, o fıkra değil şey. ki o şöyle. Alman Dışişleri Bakanı'nın adı neymiş? Neymiş? Ya ne söyleniyor? Olur Oktay Demirci, Oktay Demirci yıprattın. Yemin ediyorum yıprattın. Ay, çok merak ettim. Onu bir an önce dinlemek istiyorum. NASA'nın televizyonu var biliyorsunuz. Büyük ekranda televizyonu. 123 gün sonra Soyuz'un Kazakistan Bozkırı'na paraşütle yumuşak iniş yaptığını belirtmiş. Televizyona bir şey olmuş mu? Bu kadar havalı git git sen uzaya git. Aynısını düşünüyorum şu paraşütle anda. Paraşütle iniyor ya. Sonuç... en yaman inişi. <gülüyor> Niye böyle oldu acaba? Astronotu'nun Ama onların işleri... gidişleri çok havalı. Dönüşleri o kadar şey değil. O kadar... Gerçi dönüşleri eskiden Challenger falan şey inmiyor muydu? Fıt diye iniyordu yani. Fıt yani. diye iniyordu. Laps diye açılıyordu. Kapısı. Laps diye atar o kendini Challenger ya. Challenger'ın indiği... Ya Challenger çok değil işte yani. Da. Challenger tipi bir şeydi yani onlar. ya onlar. Ben hatırlıyorum ya, bayağı uç gibi Uçak onu. gibi iniyorlardı. Ha, evet, just landed doğru, doğru. diye şey var adamın lafı var orada Bu değişik demek ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyelim bu var? just landed. landed. <gülüyor> uzayda <da> ilk duyduklarınılar <gülüyor> cabin crew <gülüyor> Ee, bakayım Kazakistan'a inmiş. İstedikleri yere inebiliyorlar mı acaba? İstedikleri yere iniyorlar. indikleri kadar ödüyorlar Oktay. Ne? Ha onlar uzaydan güzel. geliyorlar ya. Evet. Bodosta nereye denk gelirse? Tam anlamıyla dünyaya geliyorlar. Yani orada uzaydan baktığında Kazakistan falan filan diye bir şey yok. Yok abi bir de dönüyor Dünya. ya. Dünya. İstediği yere iner. Dönüyor ya. Tabi ayarlayamazsın. Onu mı? ayarlayamazsın tamam, ya tamam, adam şeydi çok ince, ince hesap gerekir. Oktay e zaten yol yorgunsun orada bir an önce eve varayım falan hesabı. Bu doğru aslında evet. Oradan hızını ayarlamalı. Hızını lazım. ayarlayacağın şey. Şimdi ben de düşünüyorum da bayağı bir ince hesap gerekir yani. <gülüyor> Astronot ve kozmonotların sağlık durumu gayet iyiymiş domuz gibi izlemişler iner yaptıkları ilk açıklamada. Yolda çünkü biliyorsun yoldan gelenlerde genelde şey olur ya. İçeceklik. Yok be peklik durumu olur ya. Onlar onlarda yol bekliye geçer. Yol diye geçer ya. Evet doğru paketleri vardır <gülüyor> Ya vallahi öyle değil mi ya siz uzun yolculuk yaptın. Uzun da değil ya. 7 8 saat gittin atıyorum Oktay. Evet. Sen buradan kalktın. Şeye gittin. Nereye gittin sen? Diyeyim e gittin 7 8 saat. 7 -8 ha, otobüsle mi gidiyorum? Otobüsle gittin. <gülüyor> <Otobüslerle> gittin. <gülüyor> otobüsle halle gittin. Otobüsle gittiysem olur tabii ya. <gülüyor> O ilk gün böyle bir şey olmaz mı? Böyle bir İlk gün i̇lk, indikten sonra da İlk diye geçer. Ha. Evet olur ya doğru. <gülüyor> Aynı şimdi benden örnek verince direkt anladım. <gülüyor> yani bu adamlar uzaydayken evet. Hmm. Geceleri gündüzleri var mı yoksa direkt maçalıyorlar mı haber güneşe? Nasıl? Nasıl ya? Yani? Ne diyorsun? Gerçi dünya ile beraber dönüyorlar. Arkasına şey yapıyolarız. Çok gölge olunca tenteyi açarsın ya. Güneş dönerken bahçede Uzaktan nasıl? Uzaktan kumanda. Uzaktan kumanda içinde. <gülüyor> Abi yapacağım. zaten bir insanı ya uzayda tanıyacaksın diye bir laf var. Doğru. Bu astronotların kendi arasında. Veya nerede tanıyacaksın Oktay? Çünkü veya, onun bir biraz, veya kızı var? <gülüyor> veya birazcık sohbet edeceksin dünyada. O zaman da anlaşılır demiş. Yerçekimsiz ortama alışmaya çalıştıklarını bildirmiş. Alışılmıyor be Oktay. Alışılmıyor be <gülüyor> adam. Öyleymiş ha. alışamadık ya. Yerçekimsiz değil canım. Yerçekimliğe alışacaklar artık. Nasıl yerçekimli? bu uzayda alışamamışlar. Ha, orada mı alışalım? Tabii canım orada. O al, yani gidiyorlar şey uzay istasyonuna gidip gidip geliyorlar ya bunlar. Ha, i̇nince mesela toprağı öpüyorlar ya. Astronotlarda öyle bir şey var değil mi? İnince toprağı öpme. O yer çekimine kurban olayım öpeyim. Bu yer çekimsiz ortama ilk defa çıkan adamların yavaşı. Kaç ay kaldılar bunlar uzayda? Bunlar ya. bayağı kaldı ya. 123 gün kaldı. İyi 4 bari. ay abi ya. İyi bir ya. ya Ama bunun 100 günü mesela şimdi çay. Bak lan bak. Allah'ım ya, her şey, o. habire bu sohbet olmuştu. Yani yer çekimsiz ortama alışma dediğin, tam bir şey yapıyorsun. Ps, bak kaleme bak. Falan diyor. Çünkü insanın bazı otomatik hareketleri gelişir ya. Yani 123 günde de hiçbir şey değişmez ya. Adam pancaşına giden. Kalemi koyacaksın. Orada kalemi havaya bırakıyorsun. Tekrar havadan alıyorsun. Çok güzel bir şey. Ama onlar gitmeden önce de zaten yer ortamda bir takım espri. O espri kısmını geçiyorlardır arada Serbest düşüşte bir şey yapıyorlar. 3 dakika 5 dakika. güzelle yaptığın zaman. Mesela kalem çevirme hareketi yapıyorsa adam. Evet. Onu bir yaptığını düşün şimdi. Atıyor hapire. Fıt fıt fıt fıt dönüyor. Onlara alışmak zor. Yoksa yürümesi kendini çekiyor oradan falan hmm. filan onda bir şey yok. 17 Ekim'de e, başka bir ekip gidiyormuş. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı yolculuklar dilenir Oktay. Lütfen. Hmm, curiosity. Neydi bu Curiosity'nin şeyi? Meraklı minik mi? Meraklı, minik. <gülüyor> meraklı, meraklı minik değil mi? Meraklı bir Ma aracı falan filan. Evet böyleyken böyle. Uzaydaki haberlerimize de e, yer verdiğimize göre. burada sonuna geldi. Haftaya yepyeni konularla sizlerle beraber olacağız. Modern sabahlar. More than a bachelor.